Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, İstanbul Teknik Üniversitesi Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Süt D Başkanı Profesör Doktor Filiz Kara Osmanoğlu 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün bu yıl çok daha önemli olduğunu. Belirterek biyolojik çeşitlilik ve kirlilik acil durumları için gidişata dur diyelim doğamızla barışalım çağrısı yaptı. Kara Osmanoğlu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Eylül 2015'te aşırı yoksulluğu sona erdirme. Eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele. iklim değişikliğiyle mücadele sözleri vererek gündem 2030 Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkım amaçlarıyla 17 amaç ve 169 hedefi 2030 yılına kadar gerçekleştirme yolunda çıktı. Bu yolda 2022 tarihi bir kilometre taşı. 28 Şubat-2 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 5. Birleşmiş Milletler Çevre Asamblesi UNEA, doğanın yaşamımızda sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilir kalkınmada oynadığı önemli rolü vurguladı. Karosman Osmanoğlu çünkü tek bir dünya var. Dünyamızı birlikte koruyabiliriz unutmayalım. Evrende milyarlarca galaksi var. Galaksimizde milyarlarca gezegen var ama sadece bir dünya var. 9 Kasım 2021 tarihli UNEP iklim durumu iklim eylem notunda da insanlık için kırmızı kod tanımı ile iklim acil durumu ilan edildi. Yok sayamayacağımız endişe kelimesinin yetersiz olduğu korkmak gereken bir durumdayız geleceğimizi güvence altına almak, yeni salgınları önlemek için iklim değişikliği, biyolojik çeşitli kaybı ve kirlilik sorunlarımız için siyasi, ekonomik ve teknik çözümler bulmalı, daha sürdürülebilir üretim ve tüketim yaparak doğayla barışmalıyız. Sadece tek bir dünya var diyerek günlük ve endüstriyel yaşamı sürdürülebilir kılmalıyız. Hep beraber harekete geçmeli, fikirlerimizi çözümlerle güçlendirmeli ve çünkü sürdürülebilir kalkınma yolunda küresel ortaklığı canlandırmak, hız kazanmak için her birimize, ülkelere düşen görev ve sorumluluklar var. Umudumuzu yitirmemeli ve çok çalışmalıyız. Hem biz hem dünya mutlu olmalı diyor Dünya Çevre Günü'nde Profesör Doktor Filiz Kar Osmanoğlu. Greenpeace de 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde hem dünya hem de Türkiye için atılması gereken en acil adımları sıraladı. Dünya, korkunç seller, yangınlar, kuraklık ve aşırı hava olaylarıyla iklim krizi için kırmızı alarm verirken bilim insanlarının uyarıları da giderek sıklaşıyor. Çünkü durum acil, ormanları ve tarım alanlarını yok eden, su kaynaklarını tüketen, kömürlü termik santraller bir yanda da iklim krizini körüklerken, kömür santralleri yüzünden büyük bedeller ödeyen Türkiye'nin iklim kriziyle mücadele için atması gereken adım belli. Kömürden çıkış için net tarih belirlemeli. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hava kirliliği her yıl 7 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Fosil yakıtlara dayalı ulaşım, ısınma yöntemlerimiz ve enerji üretim biçimlerimiz gezegeni her geçen gün yok oluşa bir adım daha yaklaştırırken temiz hava hakkımızı da gasp ediyor. Hava kirliliğini bir başka salgın pandemi olarak görebiliriz. Kamu görevlileri düzeni, limit aşımlarını olduğu ilçelerde Koruma bölgesi ilan etmeli ve havamızı kirleten faaliyetleri durdurma konusunda tereddüt etmemeli diyor. Türkiye'nin toprağı havası suyu Avrupa'nın plastik atık ihracatının çevre ve insan sağlığı içinde yarattığı tehlikeye tanıklık ediyor. Plastik çöplerini deniz aşırı ülkelere gönderen İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde Türkiye'nin verimli tarım topraklarında zehirli bir iz bırakıyor diyor Greenpeace. Yeryüzünün bilinen en büyük bitkisi Avustralya kıyılarında keşfedildi. Araştırmacılar 20.000 futbol sahası büyüklüğünde bir deniz çayırının yaklaşık 4.500 yıl yaşında olduğunu tahmin ediyor. Genetik bilimciler farklı amaçlarla inceledikleri bu Batı Avustralya'daki büyük sualtı çayırının aslında tek bir bitki olduğunu belirtiyor. Bitkinin en az 4.500 yıl önce tek bir tohumdan Yayıldığı ortaya konmuş ve 200 kilometrelik bir alanı kaplıyor. Bu tek bir bitki. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisi Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Halim ortadan ciddi bir uyarı ve haber var. Kış döneminde Türkiye geneli özellikle İstanbul dahil Marmara bölgesinin yoğun kar ve yağmur alarak iyi bir dönem geçirdiğini ancak kuraklıkla ilgili son Nisan ayı verilerinin ciddi olduğunu söyleyen profesör doktor Orta ancak korktuğumuz gibi Nisan ayında harita kararmaya başladı diyor. Bu periyot çok önemli. Korktuğumuz ve öngördüğümüz de buydu. Bu periyot bizim ülkemizde tahılların ve yağ bitkilerinin başta da ayçiçeği olmak üzere kaderinin belirlendiği zaman Nisan ve Mayıs ayları. Bence Mayıs ayı datalarına da bakacak olursak bu saydığım bölgelerde toprak ya da şu anda siyaha boyanıyor. Çünkü ciddi kuraklık yaşıyoruz. Mayıs ayında da yeterli yağışı alamadık. Türkiye'nin geneline baktığımız zaman kuraklığın özellikle stratejik ürün olan buğdaya olan etkisi bir taraftan da yüksek enflasyon nedeniyle üretici girdi fiyatlarının yükselmesi nedeniyle öngörüm. Tabii bilimsel verilere dayalı bu öngörüler. Türkiye'de bu yıl en az %20 rekolte azalması göreceğiz. Eğer bu kuraklığın ardından Karadeniz Havzası'ndaki Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan gerilim yatıştırılıp da Oradaki tahıl ve yağlı bitkiler, yağlı bitkilerin tohumları ve ham yağ çıkışı da sağlanamazsa önümüzdeki kış döneminde yani Eylül ayından sonra başta bölge olmak üzere Karadeniz Havzası'nda ve Orta Doğu'da hatta Avrupa'da ciddi yiyecek sıkıntıları, gıda sıkıntıları bizi bekliyor diyebilirim demiş Profesör Doktor Orta. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.